İntikam. Kureyş ölüleri ve yaralılarıyla meşguldü. Kayıpları büyük değildi. 3000 kişiden sadece 22 kişi öldürülmüştü. Daha sonra düşman ölülerine baktılar ve çoğunu tanımadıkları 65 ölü saydılar. Sadece üçü muhacirlerdendi. Haşimilerden Hamza, Abdüddar'dan Mus'ab ve Abdullah ibni Caş. Merkezden biraz uzakta, ölecek kadar çok yere almış olan birkaç kişi gözlerinden kaçtı. Bunların arasında hala yaşayan fakat hareket edemeyen şemmaz da vardı. Boş yere Muhammed'in cesedini aradılar. O sırada Vahşi savaş meydanına tekrar gelmiş ve Hamza'nın karnını yarıp karaciğerini çıkarmıştı. Ciğeri Hind'e götürdü ve "Babanın katilini öldürmeme karşılık bana ne vereceksin?" dedi. "Hind, ganimetlerden bana düşen payın tümünü." dedi. Vahşi ciğeri göstererek, ''Bu Hamza'nın ciğeri.'' dedi. Hint ciğeri aldı ve bir parça ısırdı ve çiğneyip yuttu. Yeminini yerine getirdiği için diğer kısmı attı. ''Onun cesedini bana göster.'' dedi Hint. Birlikte cesedin yanına gittiler. Hint, Hamza'nın kulaklarını, burnunu ve yüzünün diğer kısımlarını kesti. Sonra kendisinin halhal, bilezik ve kolye türünden kıymetli eşyalarını çıkarıp Vahşi'ye verdi. Yanındaki kadınları da diğer öllere böyle yapmaları için teşvik etti. Kadınların hepsi Müslümanların vücutlarından kestikleri organlardan kendilerine takılar yaptılar. Hint de bir kayanın üstüne oturup zafer şarkısı söyledi. Kureyş'ten bir iki adam cesetleri keserek intikam hislerini doyuruyordu. Fakat Bedevi müttefikleri buna çok şaşırmışlardı. Ebu Sufyan elindeki mızrağı Hamza'nın ağzına batırarak ''Bunu tat ey hain'' diyordu. Kinane kabilelerinden birinin reisi olan Huleys, Ebu Sufyan'ı bu halde görünce onun duyabileceği kadar yüksek sesle, ''Ey Kinane oğulları, kuzeninin cesedine böyle davranan adam Kureyş'in lideri olabilir mi?'' diye bağırdı. ''Beni utandırma ve bundan kimseye bahsetme'' dedi Ebu Sufyan. Bu sadece bir hataydı. O sırada Ebu Amir, oğlu Hanzele'nin başına gelmişti ve yaslı yaslı şöyle diyordu. ''Ben seni bu adama karşı uyarmadım mı?'' Muhammed'i kastediyordu. Fakat sen babana karşı saygılı, soylu, karakterli bir çocuktun. Öldüğün zaman da arkadaşlarınla beraber öldün. Eğer Allah şu yatan adama, Hamza'yı işaret ediyordu veya Muhammed'in taraftarlarına bir mükafat verirse seni de mükafatlandırsın. Daha sonra Hint ve diğer kadınlara döndü ve yüksek sesle, ''Ey Kureyşliler, benim de sizin de düşmanınız olmasına rağmen Hanzeri'nin cesedinin tahrip edilmesine izin vermeyin.'' dedi. Onlar da Ebu Amir'in isteğine saygı gösterdiler. Ubey'in doğru söylediği ve peygamberin şimdi dağlarda arkadaşlarıyla beraber olduğu açığa çıkmıştı. Fakat savaş bitmişti ve dağa saldırıya geçmenin hiçbir anlamı yoktu. Kölelere yol için hazırlık yapmaları ve kampı kaldırma emri de verilmişti. Bu nedenle kendi ölülerini gömüp Müslüman cesetlerden istedikleri kadarını aldıktan sonra bütün ganimetleri develerin üstüne yükleyip yola koyuldular. Yola çıkmadan kısa bir süre önce Ebu Süfyan atını daha doğru sürdü. Peygamber ve arkadaşlarının bulunduğu yere yaklaşarak yüksek sesle bağırdı. Savaş dönüşümlü oldu. Bugün diğer bir güne karşılıktı. Ey Hübel kendini göster, dinini yücelt. Peygamber Ömer'e gidip şöyle cevap vermesini söyledi. Allah yücedir ve her şeye kadirdir. Biz seninle eşit değiliz. Bizim ölülerimiz cennette, sizinkilerse cehennemde. Ömer, Ebu Sufyan'ın altında durduğu kaya yığınına gitti ve peygamberin söylediği sözlerle ona karşılık verdi. Bunun üzerine Ömer'in sesini tanıyan Ebu Sufyan, ''Ey Ömer, ne olur söyle, Muhammed'i öldürdük mü?'' dedi. Ömer, "Allah'a and olsun ki hayır, bilakis şimdi o senin söylediklerini dinliyor.'' dedi. Ebu Sufyan da, ''Senin sözünün İbn Kamyan'ınkinden daha doğru olduğuna inanıyorum.'' Dedi ve gitmek üzere geri döndü. Fakat tekrar arkasını dönüp şunları ekledi. Ölülerinizin bazılarına zarar verildi. Allah'a andı olsun ben bundan hoşnut olmadım. Ne izin verdim ne de emir verdim. Gelecek yıl Bedir'de buluşmak üzere. Bunları duyan peygamber arkadaşlarından birini daha oraya gönderdi. Bu sahabede şöyle bağırdı. Bu aramızda bağlayıcı bir söz. Ebu Süfyan ordunun beklediği yere ilerledi. Oraya vardığında birlikte güneye doğru yola çıktılar. Ömer onların yolculuk düzenini göremeyecek kadar uzaktaydı. Bu yüzden peygamber Zühreli Sad'ı aşağıya onları gözlemek üzere gönderdi. Eğer develerine binmişler ve atlarını yanlarında yediyorlarsa Mekke'ye gidiyorlar dedi. Fakat eğer atlarına binip develerini yanlarında yediyorlarsa Medine'ye gidiyorlar. ''Nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki, eğer niyetleri buysa, onların önüne, karşısına geçeceğim ve onlarla savaşacağım.'' Saad, aşağıya Uhud'a geldiklerinden beri peygamberin atı Sekbin bağlı olduğu yere gitti. Ata binip Mekkelileri açıkça görünceye dek o yöne doğru gitti. İyi haberi vermek için aceleyle geri döndü. Çünkü adamlar develerine binmişlerdi. Halitle birlikte atlıların manevrasında rol alanlardan biri olan Amr, İleriki yıllarda şöyle derdi. Biz İbni Ubey'in ordunun üçte biriyle birlikte Medine'ye döndüğünü ve bazı hazretçilerle evsillerin şehirde kaldıklarını biliyorduk. Gidenlerin geri gelip tekrar saldırmaları muhtemeldi. Çoğumuz yaralıydık. Hemen hemen atlarımızın hepsi de ok yarası almıştı. Bu nedenle kendi yolumuza devam ettik. Şehitlerin gömülmesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına düzlüğe inmelerini emretti. Haris ibni Simme önden Hamza'nın cesedini bulmak üzere savaş alanına gönderilmişti. Fakat Haris gördüğü manzara karşısında çok şaşırmış ve peygambere ne diyeceğini bilemediği için geri dönmekte gecikmişti. Bunun üzerine Ali'yi onun arkasından gönderdiler. Ali, Haris'i parçalanmış cesedin başında beklerken buldu. Birlikte geri döndüler. Peygamber kafirlerin ne yaptığını duyunca, şimdiye kadar hiç böyle kızmamıştım. Gelecek sefer, eğer Allah bana Kureyşlere karşı zafer verirse, onlardan 30 cesede aynı şeyi yapacağım, dedi. Fakat bundan kısa bir süre sonra şu ayetler indi. Eğer ceza verecekseniz, size isabet edenin misliyle ceza verin. Ve eğer sabrederseniz, andolsun bu sabredenler için daha hayırlıdır. Nahil Suresi 126. Ayet bunun üzerine Peygamber bir süre önce ettiği yeminden geri dönmekle kalmayıp cesetlere zarar verilmesini de yasakladı. Bunun yanı sıra savaş sırasında insanın en kutsal bölümü olan yüzüne dikkat edilmesini istedi. Bir darbe indireceğiniz zaman bunun yüze gelmemesine dikkat edin. Abdullah İbni Caş da Hamza'nın biraz ötesinde öldürülmüş ve cesedi tahrip edilmişti. Peygamber başka ölüleri aramak için yüzünü onlardan çevirdiğinde değişik bir manzarayla karşılaştı. Kendi akrabalarından olan Abdullah ve Hamza'nın biraz ötesinde Hanzeli'nin cesedi vardı. Kureyş'in ne kadınları ne de erkekleri ona dokunmamışlardı. Hanzele orada sanki meleklerin kendisini yatırdığı şekilde uzanıyordu. Saçları öğlenin kuru toprağı üzerindeki suyla ıslanmıştı. Yanından geçen herkes Allah'a şükrediyordu. Çünkü onun güzelliği şehit arkadaşlarının cennette şimdiki durumunu gösterir bir işaretti. Biraz ötede Hayseme ve Ed Eddehdahe'nin cesetleri vardı. Hayseme rüyasında şehit olduğunu gören Sabit İbni Eddehdahe de yetim çocuğa hurma ağacını hediye eden adamdı. Peygamber Sabit'i gördüğünde meyve yüklü alçak dallı hurma ağaçları İbni Eddehdahe'nin cennette ne çok ağacı var diye buyurdu. Evsillerden bir grup kendi ölülerini ararken daha bir gün önce Müslüman olmamakla suçladıkları Usairim adında bir adamın cesedini buldular. Ona ne zaman İslam'dan bahsetseler, sizin söylediklerinizin doğru olduğunu bilsem hiç tereddüt etmem derdi. Fakat şimdi savaş alanında çok ağır yaralı bir şekilde yatıyordu. Henüz ölmemişti. Seni buraya getiren ne dediler. Halkını korumak mı yoksa İslam'ı korumak mı? İslam için geldim dedi. Birdenbire Allah'a ve Resulüne inandım ve Müslüman oldum. Ondan sonra da kılıcımı alıp bu sabah herkenden Allah'ın Resulü ile beraber olmak için buraya geldim. Beni yere düşüren bir darbe alıncaya kadar da savaştım. Daha fazla konuşamadı. Evsli grup onun başında ölünceye dek beklediler. Daha sonra peygambere Usayrim'den bahsettiler. O da Usayrim'in cennetliklerden olduğunu söyledi. Sonraki yıllarda Usayr'im beş vakit namazdan birini bile kılmadan cennete giren adam olarak tanınırdı. Şehitler arasında bir de yabancıya rastladılar. İlk başta yabancı olduğunu sanmışlardı fakat içlerinden biri onun Salebe kavminin Yahudi alimlerinden Muhayrik olduğunu anladı. Daha sonradan öğrendiklerine göre Muhayrik o sabah erkenden halkını toplamış ve peygambere verdikleri sözü tutarak putperestlere karşı onun yanında olmaları gerektiğini söylemişti. Onlar günlerden cumartesi, sebt günü olduğunu söylediklerindeyse, siz zaten cumartesi yasağına uymazsınız. Daha sonra öldürülürse Muhammed'in kendisinin varisi olduğunu duyurmuştu. Eğer bugün öldürülürsem, tüm mallarım onları Allah'ın rızasına uygun şekilde harcayacak olan Muhammed'indir. Daha sonra kılıcını ve diğer silahlarını alıp Uhud'a doğru yola çıkmış ve orada öldürülünceye kadar savaşmıştı. Bundan sonra Medine'ye dağıtılan sadakaların çoğu peygambere Muhayrik'ten miras kalan hurma bahçelerinden kaynaklanıyordu. Peygamber Muhayrik için Yahudilerin en iyisi demişti. Mekkelilerin evlerine döndükleri anlaşılır anlaşılmaz Medineliler rahat bir nefes aldılar. Ve kadınlar öğleden beri kulaklarına gelen söylentilerin doğru olup olmadığını anlayıp ölülerini görmek üzere şehrin dışına çıkmaya başladılar. İlk gelen kadınlar arasında Âişe, Ümmü İmen ve Safiye vardı. Peygamber Safiye'yi görünce çok üzüldü ve Zübeyre annene yardım et ve Hamza'nın mezarının hemen kazılmasını sağla. Git anneni götür, kardeşine olanları görmesin dedi. Bunun üzerine Zübeyr Safiye'ye gitti ve anne Allah'ın Resulü sana geri dönmeni emrediyor dedi. Fakat Safiye zaten haberleri önceden öğrenmişti. ''Niçin gidecekmişim?'' dedi. ''Kardeşimin başına gelenleri duydum. Fakat bu Allah içindi. Allah'tan gelene razıyım. İnşallah sabredeceğime söz veriyorum.'' Zübeyir peygambere döndü. O da Safiye'nin gelmesine izin verdi. Bunun üzerine Safiye kardeşinin cesedinin yanına geldi ve şu ayeti okudu. ''Biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz O'na dönücüleriz.'' Bunu duyunca hepsi Bedir'den sonra indirilen ayetleri hatırladılar ve rahatladılar. Ey iman edenler! Sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir. Ve sakın Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Tersine onlar diridirler. Fakat siz bunun şuurunda değilsiniz. Andolsun biz sizi bir parça korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksitmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, ''Biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz O'na dönücüleriz. Rabbinden olan bir salat, bağışlanma ve rahmet bunların üzerinedir ve hidayete erenler de bunlardır.'' Bakara Suresi 153'ten 157. ayete kadar. Safiye daha sonra kız kardeşi Umeyme'nin oğlu Abdullah İbni Caş'ın cesedi başında dua etti. Fatıma da ona katıldı. İki kadın birlikte ağladılar. Peygamber de onlarla birlikte ağlayarak rahatladı. Daha sonra Fatıma babasının yaralarını sardı. Kuzenleri Hamneye, kocası Musab'ın, erkek kardeşi Abdullah'ın ve dayısının ölüm haberini vererek üzüldüler. Savaşın ilerlediği bir anda peygamber hala sancağı elinde taşıyan Musab'ı görmüş ve ona seslenmişti. Fakat adam, ben Musab değilim diye cevap vermiş. Peygamber de onun Musab'ın yerine sancağı taşıyan bir melek olduğunu anlamıştı. Peygamber genç adamın cenazesi başında durdu ve şu ayeti okudu. Müminlerden öyle erkek adamlar vardır ki üzerinde Allah'la yaptıkları ahde sadakat gösterdiler. Böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi. Şehit olup sözünü yerine getirdi. Kimi de beklemektedir. Onlar hiçbir değiştirmeyle sözlerini değiştirmediler. Ahzab suresi 23. ayet Peygamber bütün ölülerin Hamza'nın cenazesinin yanına getirilmesini ve mezarların kazılmasını emretti. Hamza bir örtüye sarılmıştı. Peygamber onun için cenaze namazı kıldı. Bunun ardı sıra diğer cenazeler içinde toplam 72 cenaze namazı kıldı. Bir mezar kazılır kazılmaz iki veya üç cenaze bir mezara gömülüyordu. Hamza ve yeğeni Abdullah aynı mezara yan yana gömüldüler. Peygamber gömülme işlemi boyunca her mezarın başında bulundu. Cemuh'un oğlu Amr'la Amr'ın oğlu Abdullah'ı bulun dedi. Onlar bu dünyada birbirinden ayrılmaz iki dosttu. İkisini aynı mezara gömün. Fakat Amr'ın zevcesi ve Abdullah'ın, Cabir'in babası, kardeşi olan Hind, ikisinin cenazesini oğlu Hallad'ın ki ile beraber getirmişti. Hint onları Medine'ye götürmeye çabalamıştı. Fakat düzlüğün sonunda ona cenazeleri götürmemesi gerektiği ve bunun Allah'ın emri olduğu söylendi. Bu nedenle Hint cenazeleri tekrar savaş alanına geri götürmek zorunda kaldı. Bu üç ceset aynı mezara gömüldü. Peygamber gömülme işlemi bitene dek mezarın başında durdu ve Ey Hint! Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah, hepsi beraber cennetteler. Bunun üzerine Hint, ''Ey Allah'ın Resulü, beni de onların yanına yerleştirmesi için Allah'a dua et.'' dedi. Ölülerin çoğunun aksine, Muzeyneli adamın o anda orada hiç akrabası yoktu. Çünkü yeğeni de ölünceye kadar orada savaşmıştı. Bu nedenle peygamber onun başına gitti ve ''Benim senden razı olduğum gibi Allah da senden razı olsun.'' dedi. Muzeyneli'nin vücudunu giydiği yeşil çizgili örtüyle kapattılar. Mezara koyduklarında peygamber onun yüzünü kapatmak için örtüyü yukarı çekti. Fakat bu kez de ayakları açıkta kaldı. Bunun üzerine peygamber yanındakilerden çevreden biraz ot toplayıp adamın ayaklarını örtmelerini istedi. Diğer cenazeler için de aynı şey söz konusuydu. Yani toprak atılmadan önce ölünün yüz ve ayakları başka bir şeyle örtülmeliydi. Son mezarda kapatıldığında peygamber atını istedi ve bindi. Şafak'ta geldikleri yoldan geri döndüler. Medine'nin girişindeki kayalıklara geldiklerinde çevresindekilere saf oluşturmalarını söyledi. Erkekler Mekke'ye dönük iki saf oluşturdular. On dört kadın da onların arkasına dizildi. Daha sonra Allah'a dua edip şükür ve hamdlerini sundular. Allah'ım senden selamını, rahmetini, bereketini ve affını diliyorum. Allah'ım senden ne sona eren ne de solan ebedi saadeti istiyorum. Allah'ım senden korkulacak günde eminlik, ''Yokluk gününde bolluk istiyorum.'' Uhud'dan sonra Şehre vardıklarında güneş batıyordu. Mescide varır varmaz akşam namazını kıldılar. Daha sonra peygamber dinlenmek için yattı ve derin bir uykuya daldı. O kadar derin uyuyordu ki Bilal'in okuduğu yaslı ezanını duymadı. Bu yüzden namazı daha sonra evde tek başına kıldı. Ensar'ın iki isadı İbni Ubade ve İbni Muaz geceyi mescidin kapısında geçirdiler. Daha sonra bu nöbeti başkaları devraldı. Çünkü hala Kureyşlerin geri gelip saldırma ihtimali vardı. Ertesi sabah peygamber sabah namazından sonra Bilal'e, oradakilere ve uzaktakilere düşmanın arkasından gidileceğini duyurmasını söyledi. Fakat sadece dün bizimle birlikte savaşanlar gelecek, dedi. Elçiler çeşitli kabilelere vardıklarında, asabın çoğunu yaralarını kendileri sararken veya eşlerine sardırırken buldular. Çünkü Uhud'a katılanlardan çok azı yara almamıştı. Çoğuysa ağır yaralıydı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısını duyar duymaz, hepsi yaralarını ellerinden geldiğince kapatıp tekrar yola çıkmak için hazırlandılar. Uhud'a katılanlardan sadece Malik ve Şemmas bu seferki yürüyüşe katılamıyordu. Çünkü Malik aldığı yaraların etkisiyle zayıf düşmüş, halsiz bir şekilde ailesinin yanında yatıyordu. Şem'as'ınsa Medine'de hiç akrabası yoktu. Bu yüzden onu Ayşe'nin odasına taşımışlardı. Fakat Ümmü Seleme kabilesinden olan bu adama bakmanın kendi sorumluluğunda olmasını istedi ve ona bakmayı üstlendi. Hemen hemen ölmek üzere olduğu için Peygamber Şem'as'ı Medine'ye gömmemelerini Uhud'a, arkadaşlarının yanına gömmelerini söyledi. Başına nişan alınan darbenin omzuna gelmesi nedeniyle sağ omzunu oynatamamasına rağmen peygamber ilk hazırlananlar arasındaydı. Talha yola çıkma zamanını öğrenmek için mescide geldiğinde onu kapının önünde at sırtında görünce çok şaşırdı. Peygamber miğferinin önünü indirmişti. Gözlerinden başka yeri görünmüyordu. Bunun üzerine Talha sakat olmasına rağmen hazırlanmak üzere hemen eve koştu. Beni Selime'den yola çıkanlar arasında çoğu ondan fazla kılıç veya ok yarası almış olan 40 yaralı vardı. Kararlaştırılan yerde peygamberle buluşunca sıraya girdiler. Peygamber, onların kalplerinin bedenlerinden daha güçlü olduğunu görünce çok sevindi ve şöyle dua etti. Allah'ım, Beni Selime'ye merhamet et. Bütün kabileler arasında Uhud'a katılmayan, fakat bu kez onlara katılan bir tek kişi vardı. Bu, Cabir'di. O sabah peygamberin çağrısını duymuş ve ona giderek ''Ey Allah'ın Resulü! Savaşta bulunmayı çok istiyordum. Fakat babam beni yedi küçük kız kardeşimin başında bıraktı. Ben ümit ettiğim halde şehadette Allah onu bana tercih etti. Ey Allah'ın Resulü! Hiç olmazsa bu kez seninle gelmeme izin ver.'' dedi. Peygamber de ona diğerleriyle birlikte gitme izni verdi. Medine'den sekiz mil ötede konakladılar. O sırada düşman da kendilerinden fazla uzakta olmayan revhada konaklamıştı. Bunu duyan peygamber adamlarına mümkün olduğu kadar geniş bir alana yayılmalarını ve kendileri için odun toplamalarını emretti. Her adam kendisi için bir ateş yakacaktı. Güneş batana dek 500 öbek odun topladılar. Gece olduğunda herkes kendi ateşini yaktı. Çok sayıdaki ateş öbekleri uzaktan sanki büyük bir ordu konaklamış izlenimi veriyordu. Hala putperest olmasına rağmen Müslümanlara dost olan huzalı bir adam Ebu Sufyan'a gidip gerçek olmadığı halde Uhud'a katılmayanlar ve müttefikleri de dahil bütün Medine'lilerin savaş meydanına geldiklerini haber verdi. Tanrı'ya and olsun siz onların atlarının başını görür görmez kaçmalıydınız dedi. Kureyşlerden bazıları Medine'ye saldırmak istiyordu. Fakat şimdi hepsi en hızlı şekilde Mekke'ye dönme kararı almışlardı. Fakat Ebu Süfyan erzak almak için Medine'ye giden bir gruptan peygambere mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Muhammed'e de ki, biz ona ve arkadaşlarına karşı çıkıp geri kalanların hepsinin kökünü kurutuncaya kadar onlarla savaşacağız. Geri döndüğünde Ukaz Panayır'ına uğra, deveni kuru üzümle yükleyeyim, dedi. Adamlar mesajı peygambere ulaştırdığında o kısa bir süre önce inen ayetle cevap verdi. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Ali İmran suresi 73. ayet Peygamber ve arkadaşları pazartesi, salı ve çarşamba günlerini orada her akşam ateş yakarak geçirdiler. O üç gün boyunca tüm Müslümanlar dinlendiler ve bayram sevinci yaşadılar. Bir önceki yaz hasat çok verimli geçmişti. Saad İbni Ubade, 30 deve yükü hurma, diğerleri de kurban edilmek üzere hayvanlar getirmişlerdi. Perşembe günü toparlanıp Medine'ye döndüler. Peygamber ve ordu yola çıktıktan kısa bir süre sonra Şemmas ölmüş ve Uhud'a gömülmüştü. Onların yokluğu esnasında Malik de ölmüş fakat ailesi onu Medine'ye gömmüştü. Peygamber döndüğünde Malik'in cesedinin alınıp Uhud'a gömülmesi emrini verdi. Uhud Savaşı'ndan döndükten sonra İbni Übey'in oğlu Abdullah, savaştan sonraki ilk geceyi çarpışma sırasında aldığı bir yarayı dağlamakla geçirdi. Bu sırada babası ona savaşa katılmasının aptallık olduğunu söylüyordu. Tanrıya andolsun sonuç tam benim tahmin ettiğim gibi oldu, dedi. Oğlu, Allah'ın Resulü ve Müslümanlar için yaptığım şey hayırlıydı, dedi. Fakat İbni Übey tartışmaya açık değildi. Eğer öldürülenler bizle geri dönmüş olsalardı, Öldürülmezlerdi diye iddia etti. Oğlu diğer Müslümanlarla birlikte savaştayken o Medine'de boş durmamıştı. Yahudilerse daha önce göstermedikleri derecede şiddetli bir kesinlikle şöyle diyorlardı. Muhammed sadece krallık peşinde koşuyor. Hiçbir peygamber böyle bir sonla karşılaşmamıştır. Hem kendisi hem de arkadaşları büyük darbeler almışlar. Yahudilerin ve münafıkların söylediklerinin çoğu Uhud'a yakın bir yerde ateşler yakarak yapılan gösteriden sonra şehre dönen Ömer'in kulağına gitmişti. Ömer bunları duyunca hemen peygambere gitti ve bundan sorumlu olan kişileri öldürmek için ondan izin istedi. Fakat peygamber buna izin vermedi. ''Allah dinini yüceltecek ve peygamberine güç verecek.'' dedi. ''Ey Hattab'ın oğlu! Gerçekten Kureyş bize bir daha aynı günü yaşatamayacak ve gidip köşeyi selamlayabileceğiz.'' Mekke'ye girip Hacerü'l-Esved'i öpeceklerini kastediyordu. Peygamber'den izin alamadığı için Ömer'in elinin kolunun bağlanmasına rağmen İbni Übey cezasız kalmadı. İbni Übey mescitte cuma namazları için kendine şerefli bir mevki edinmişti. Onun Medine'deki konumunu herkes bildiği için buna kimse karşı çıkmıyordu. Peygamber minbere hutbe ve vaaz için çıktığında İbni Übey kalkar ve şöyle derdi: Ey insanlar, bu Allah'ın resulüdür. Dilerim Allah onun sayesinde bize merhamet eder. O halde ona yardım edin, onu onurlandırın, onu dinleyin ve ona itaat edin.'' Daha sonra tekrar otururdu. Fakat Uhud dönüşünden sonraki ilk cuma namazında İbni Übey her zamanki gibi aynı şeyleri söylemek için ayağa kalktığında etrafında bulunan ensardan Müslümanlar onu iki tarafından tuttular ve ''Ey Allah'ın düşmanı otur, bu yaptıklarından sonra senin konuşmaya hakkın yok.'' dediler. Bunun üzerine İbni Übey kalabalığın arasından zorlukla sıyrıldı ve cemaati terk etti. Mescidin kapısında ona rastlayan ensardan biri ona dön ve Allah'ın Resulü senin için bağışlanma dilesin dedi. Fakat o şu cevabı verdi. Tanrıya andolsun onun benim için bağışlanma dilemesini istemiyorum. Uhud'u izleyen günlerde peygambere savaşla ilgili pek çok yeni vahiy geldi. Bu ayetlerden iki kabilenin de büyük bir bölümünün savaş başladığı anda alanı terk etmeyi düşündükleri fakat Allah'ın onlara güç ve kararlılık verdiği açığa çıkıyordu. Bu iki kabileden biri düşmanı takip etmeye gittiklerinde hemen hazır oluşlarıyla peygamberi sevindiren Hazreçli Beni Selime kabilesiydi. Beni Selime ve Evsli Beni Harise kabileleri bu ayetleri duyunca ayette kastedilen kişilerin kendileri olduklarını itiraf ettiler. Fakat o anki zayıflıkları için üzülmüyorlardı. Çünkü Allah onlara kendi kazanacakları güçten daha fazla güç ve kararlılık vermişti. Ayetler savaş sırasında birden paniğe kapılıp dağa kaçanlardan ve özellikle şehit olmak istedikleri için peygamberi savaşa teşvik edenlerden bahsediyordu. Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun siz onunla karşılaşmadan önce ölümü temenni ediyordunuz. İşte siz bakıp dururken onu gördünüz de. Ali İmran Suresi 142 ve 143. Ayetler Fakat vahiy, savaş alanında emirlere uymayan kişilerin cezalarını orada ödedikleri ve affedildiklerini de belirtiyordu. Ödedikleri cezanın veya kefaretin bir kısmı, peygamberin ölüm haberini duyduklarında çektikleri acı ve üzüntüydü. Bu ayetlerde daha önce yaşamış toplumların şimdi harabe haline gelmiş medeniyetlerine değinilerek, Arabistan'da hakim olan gelenek ve değerlerin de bir gün yok olacağı ve zaferin İslam'ın olacağı gerçeği de vurgulanıyordu. Gerçek şu ki sizden önce nice sünnetler, kanun özelliğini kazanmış olaylar gelip geçmiştir. Bundan dolayı yeryüzünde gezip dolaşın da, yalan sayanların uğradıkları sonuç nasıl oldu bir görün. Bu Kur'an, insanlar için dolambaçsız bir açıklama, beyan, sakınanlar için de bir hidayet ve öğüttür. Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer inanmışlarsanız en üstün olan sizlersiniz. Ali İmran Suresi 137'den 139. ayete kadar. Bir de gelecekle ilgili bir olaya değiniliyordu. Muhammed yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi ölürse ya da öldürülürse, siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topuğu üzerinde gerisin geri dönen kimse Allah'a kesinlikle zarar veremez. Allah şükredenleri pek yakında ödüllendirecektir. Ali İmran Suresi 144. Ayet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 Kureyşliler şimdi de onları Uhud'da zayıf düşen Müslümanların bu durumundan yararlanmaya teşvik ediyordu. Bu nedenle onlara ve tüm Arabistan'a Uhud'un Müslümanları zayıflatmadığı, bilakis güçlendirdiği gösterilmeliydi. Bu amaçla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beni Esed İbni Huzeymellerin kampına habersiz olarak kuzeni Ebu Seleme komutasında 150 silahlı adam gönderdi. Bu küçük ordu İbni Huzeymellerin kampına sessizce yaklaştı ve çok az kan dökerek onların kaçmasını sağladı. Müslümanlarsa Medine'ye 11 gün sonra büyük bir deve sürüsü ve 3 çobanla birlikte döndüler. Bu saldırı amacını yerine getirmişti. Yani İslam'ın yok edilemeyen gücü tüm Arabistan'a gösterilmişti. O sıralarda daha güneyden bir saldırının yapılacağı haberi Medine'ye geldi. Fakat bu kez peygamber mucize göstererek İslam karşısındaki düşmanlığın Hudayl kabilesinin Lihyani kolunun başkanından kaynaklandığını bildirmişti. Eğer bu adam ortadan kaldırılırsa o taraftan gelecek saldırı artık pek önemli olmazdı. Bunun üzerine peygamber Hazreçli Abdullah İbni Üney'si bu lideri öldürmekle görevlendirdi. Ey Allah'ın Resulü dedi Abdullah bana o adamı tarif et ki gördüğümde tanıyabileyim. Peygamber onu gördüğünde o sana şeytanı hatırlatacak, onun aradığın adam olduğunu şöyle anlayacaksın, onu gördüğünde titreyeceksin. dedi. Abdullah, peygamberin söylediklerini aynen yaşadı ve onu öldürüp sağ salim geri döndü. Medine'ye karşı planlanan saldırıların hepsi şimdilik rafa kaldırılmıştı.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 Safer ayının hilali görünür görünmez, Kureyşler esirleri haram bölgeden çıkarıp Tanim'e götürdüler. İki esir birbirlerini hapsedildiklerinden beri ilk defa görüyorlardı. Orada birbirlerine sabır tavsiye ettiler. Daha sonra Beni Nefel ve beraberindekiler Hubeyb'i biraz ileriye götürdüler. Hubeyb kendisini kaza bağlayacaklarını anlayınca onlardan namaz kılmak için izin istedi. Daha sonra iki rekat namaz kıldı. Onun öldürülmeden önce namaz kılma geleneğini kuran ilk kişi olduğu söylenir. Daha sonra onu kaza bağladılar ve ''İslam'dan dönersen seni serbest bırakacağız.'' dediler. O şu cevabı verdi. ''İslam'dan döndüğümde yeryüzündeki her şeyi elde edeceğimi bilsem yine de İslam'dan dönmem.'' ''Kendin evinde olup Muhammed'in senin yerinde olmasını istemez miydin?'' dediler.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 Bakara Suresi 115. ayet. Allah'ım, burada benim selamımı senin resulüne götürecek kimse yok. O halde selamımı ona sen ulaştır." dedi. O sırada peygamber Medine'de Zeyd ve diğer arkadaşlarıyla birlikte oturuyordu. Bir an peygamber vahiy aldığı zamanlarda girdiği hale girdi. Onun ve aleyhisselam ve rahmetullah. Allah'ın selamı ve rahmeti onun üzerine olsun dediğini duydular. Peygamber daha sonra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 Beni Amir, Hevazin kabilesinin bir koluydu ve yerleşim bölgesi Müslümanlara saldırmaları muhtemel olan Süleym ve diğer Gatafan kabilelerine yakındı. Fakat Ebu Bera, Beni Amir'in şefi olarak kendisinin koruyacağı hiç kimseye saldırılamayacağına dair söz verdi. Bunun üzerine Peygamber hem bilgileri hem de takvaları nedeniyle İslam'ı temsil eden 40 Müslüman seçti. Onların başına da Hazreçli Munzir İbni Amr'ı getirdi. Seçilenlerden biri de Peygamber ve Ebu Bekir'le birlikte hicret eden Ebu Bekir'in azatlı kölesi Amir İbni Fuheyre'ydi. Medine'de Ebu Beran'ın liderliğinin tartışmalı olduğu bilinmiyordu. Onun yerine geçmek isteyen yeğeni, peygamberden bir mektup götüren, bu nedenle herkesten önce oraya varan bir Müslümanı öldürdü. Kabilenin diğer adamlarını da geri kalan Müslümanları öldürmeleri için teşvik etti.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 Sadece develeri otlatmaya giden iki kişi sağ kaldı. Bu iki kişiden biri Uhud'da büyük bir cesaretle savaşan Haris İbni es Diğer Diğeri ise Kinane kabilesinin Demrekolu'ndan Amr'dı. Uzaktan kamplarının çevresini saran atlıları görünce çok şaşırdılar. Yaklaştıklarındaysa kampın bir savaş alanına döndüğünü ve arkadaşlarının hepsinin öldürüldüğünü gördüler. Süleymli adamlar ölülerin başında derin bir tartışmaya dalmışlardı.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 Beni Nadir Yahudi kabilelerinden Beni Nadir uzun süreden beri Beni Amir'in müttefikiydi. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan kan diyetini ödemede kendisine yardım etmelerini istemeye karar verdi. Ebu Bekir, Ömer ve diğer ileri gelen arkadaşlarıyla onlara gitti ve meseleyi açıkladı. Yahudiler onun istediğini yerine getireceklerini söylediler ve ondan yemek hazırlanıncaya kadar kalmasını rica ettiler. Peygamber onların ricalarını kabul etti. O sırada içlerinden görünüşte misafir için verilecek yemek hakkında emirler vermek üzere liderleri Huyayın da bulunduğu bir grup onlardan ayrıldı. Peygamber ve arkadaşları kalenin önünde oturmuş beklerken diğerlerinin göremeyeceği şekilde Cebrail geldi ve peygambere Yahudilerin kendisini öldürmeyi planladıklarını hemen Medine'ye dönmesi gerektiğini haber verdi. Bunun üzerine peygamber ayağa kalktı ve bir tek kelime bile söylemeden topluluğu terk etti. Herkes onun kısa bir süre sonra geri döneceğini zannediyordu. Geri dönmeyince Ebu Bekir diğer arkadaşlarına onun arkasından gitmeyi önerdi. Hep birlikte Yahudilerden ayrılıp peygamberin evine gittiler. Peygamber onlara olanları anlattı. Muhammed İbni Mesleme'yi Beni Nadir'e elçi olarak gönderdi ve ona söylemesi gerekenleri bildirdi. Muhammed İbn Meslem'e bütün hızıyla kabilesinin olduğu yere gitti. Onu gören bazı liderler karşılamaya çıktılar. Onlara şöyle dedi. Allah'ın Resulü beni size gönderdi ve şunları söyledi. Beni öldürmeyi amaçlayarak aramızdaki anlaşmayı bozdunuz. Peygamberin ona anlattığı şekliyle onlara suikastin tüm ayrıntılarını anlattı ve getirdiği haberin en önemli noktasında şöyle bağırdı. Peygamber, size ülkemi terk etmeniz için on gün veriyorum. On günden sonra hala burada olanlarınızın başı kesilecek, dedi. Onlar, ey Mesleme'nin oğlu, bir evsilenin bize böyle bir haber getirebileceğini ummazdık, dediler. i̇bn Mesleme, gönüller değişti, cevabını verdi. Çoğu hemen ayrılmak için hazırlıklara başlamışlardı. Fakat i̇bn Übey, onları kalmaya teşvik eden ve yardım edeceğini bildiren bir haber gönderdi. Huyay da komşuları Beni Kurayza ve Bedevi müttefiklerinin böyle bir durumda kendilerini yalnız bırakmayacaklarını söyleyerek Yahudileri kalmaya ikna etti. Tüm bu müttefiklere yardım haberi gönderdi. Peygamber'e de kardeşini haberci gönderdi. Biz evlerimizi ve mallarımızı bırakıp gitmeyeceğiz. O halde ne yapacaksan yap dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber.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 Birkaç gün sonra da müttefikleri Gatafan kabilesi imdada yetişirdi. O sırada Müslümanların ordusu çeşitli sebepler yüzünden peygamberle birlikte yola çıkamayan Müslümanların da sonradan orduya katılmasıyla gittikçe büyüyordu. Yatsı namazı vaktine kadar ordu düşmanı her taraftan sarabilecek derecede çoğalmıştı. Peygamber onlarla birlikte namaz kıldı ve Ali'yi ordunun başında bırakarak 10 kişiyle birlikte Medine'ye döndü. Ordu sabah namazına kadar Allah'ı yücelten beyitler okudu. Peygamber sabah namazında onlara katıldı. Günler geçiyor ve Beni Nadir beklediği yardımlar için ümidini yitiriyordu. Beni Kurayza peygamberle yaptığı anlaşmayı bozmak istememiş, Beni Gatafan sessiz kalmış, İbni de her zaman olduğu gibi bir şey yapamayacağını anlamıştı. Çok ümitli olan Beni Nadir'in ümitleri gittikçe kayboluyor ve aralarındaki anlaşmazlıklar artıyordu. Kabile uzun zamandan beri süren anlaşmazlıklar ve düşmanlıklarla parçalanmıştı. Şimdi ise dış dünyadan tamamen kopmuş bir vaziyette hiçbir yardım alamıyordu. On güne yakın bir süre sonra peygamberin sur duvarlarının yakınındaki bir iki vurma ağacını kesmesiyle bu ümitsizliği ve çaresizliği daha fazla hissetmeye başladılar.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 Diğer bir grupta kuzeye gitti ve Eriha'ya veya Suriye'nin güneyine yerleşti. Vahyin bildirdiğine göre Yahudilerin toprakları fakir ve muhtaçlara verilmek üzere peygambere ait olacaktı. Bu topraklar özellikle yurtlarından ve mallarından sürülüp çıkarılmış olan muhacirler içindi. Fakirlikleri nedeniyle Ensar'dan sadece iki kişiye toprak verildi. Fakat peygamber toprakların çoğunu muhacirlere vererek, Onları bağımsız kıldı ve Ensar'ın üzerindeki bakım yükünü kaldırdı. Savaş ve Barış Milattan sonra 626 yılının ilk aylarında Fatıma bir erkek çocuğu daha dünyaya getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem El Hasan ismini çok seviyordu. Bu nedenle Fatıma'nın ikinci çocuğuna Küçük Hasan yani Küçük Güzel Adam anlamına gelen Hüseyin adını verdi. O sıralarda fakirlerin annesi diye tanınan yeni zevcesi Zeynep hastalandı ve vefat etti. Vefat ettiğinde peygamberle henüz 8 aylık evliydi. Peygamber onun cenaze namazını kıldırdı ve onu Baki mezarlığında kızı Rukiye'nin mezarının yakınına gömdü. Bunu takip eden Ay, peygamberin kuzeni Ebu Seleme, Uhud'da aldığı önce çabuk iyileşen fakat sonradan tekrar açılan yara nedeniyle öldü. Peygamber... Öldüğü sırada onun yanındaydı ve o son nefesini verirken dua ediyordu. Öldükten sonra gözlerini de peygamber kapattı. Ebu Seleme ve Ümmü Seleme birbirine çok bağlı bir çiftti. Ümmü Seleme kocasına ikisinden biri öldüğünde evlenmemek üzere anlaşma yapmalarını teklif etti. Fakat Ebu Seleme eğer kendisi önce ölürse karısının mutlaka evlenmesi gerektiğini söyledi ve şöyle dua etti. Allah'ım Ümmü Seleme'ye benden sonra, benden daha iyi ve ona acı ve elem çektirmeyecek bir koca ver. Ebu Seleme'nin ölümünden dört ay sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'ye evlenme teklif etti. Ümmü Seleme kendisinin peygambere uygun bir eş olmadığını öne sürdü. Ben yaşlı bir kadınım dedi ve yetimlerin annesiyim. Bunların yanı sıra bir de benim kıskançlık huyum var. Ey Allah'ın Resulü senin birden fazla eşin var dedi. Peygamber Şöyle cevap verdi. Yaş konusunu ele alırsak ben senden yaşlıyım. Kıskançlığa gelince Allah'a bu huyu senden alması için dua ederim. Çocuklarına ise Allah ve Resulü göz kulak olacaktır. Böylece evlendiler ve Ümmü Seleme sağlığında Zeynep'e ait olan odaya yerleşti. Ümmü Seleme yaşıyla ilgili söylediklerine rağmen henüz 29 yaşında genç bir kadındı. Ebu Seleme ile Habeşistan'a hicret ettiğinde sadece 18 yaşındaydı. Kıskançlığına gelince Ümmü Seleme bu evlilikle imtihan edileceğinden haklı olarak korkuyordu. Bu korkuyu taşıyan sadece o değildi. Ayşe, Hafsa ve Zeyneb'i zorluk çekmeden kabul etmişti. Fakat belki de kendi yaşı ilerlediği için 14 yaşındaydı. Bu kez durum farklıydı. Ayşe Ümmü Seleme'yi sık sık görürdü. Fatıma'nın düğün hazırlıklarını birlikte yapmışlardı. Fakat Ayşe hiçbir zaman ona muhtemel bir rakip gözüyle bakmamıştı. Fakat şimdi Medine'de herkes peygamberin yeni evliliğinden ve gelinin güzelliğinden konuşuyordu. Ayşe bunları duyduğunda sıkılmıştı. ''Onun güzelliğiyle ilgili şeyler bana anlatılınca çok üzülmüştüm.'' dedi. ''Onu yakından görebilmek için gittim ve onun anlatılandan kat kat daha güzel olduğunu gördüm. Bunu Hafsa'ya da anlattım.'' ''Hafsa, hayır sen kıskandığın için böyle söylüyorsun. O anlattıkları gibi değil.'' dedi. Daha sonra kendi gözüyle karar vermek için Ümmü Seleme'nin yanına gitti. Döndüğünde bana, ''Onu kendi gözlerimle gördüm. Senin söylediğin kadar güzel değil ama yine de güzel sayılır.'' dedi. Bunun üzerine tekrar onu görmeye gittim. Gerçekten de hafsa'nın dediği gibiydi. Fakat ben yine de kıskanıyordum. Ebu Sufya'nın Uhud'dan sonra teklif ettiği ve peygamberin kabul ettiği Bedir'de yapılacak olan ikinci çarpışmanın zamanı yaklaşıyordu. Fakat o yıl, Kurak bir yıldı ve Ebu Sufyan yolculukta atların ve develerin yiyebileceği yeşillikler olmadığının farkındaydı. Savaş boyunca gerekli olan yemi Mekke'den taşımaları gerekiyordu. Fakat Mekke'deki stokları da bitmek üzereydi. Ebu Sufyan kendi teklifinden geri dönmek istemiyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu anlaşmayı bozmasını bekliyordu. Fakat Yesrib'den savaşa hazırlanıldığı haberleri geliyordu. Kararını değiştirmesi için ona bazı şeyler teklif edebilir miydi? Ebu Sufyan, Süheyl ve diğer birkaç kişi Kureyş liderine danıştı. Birlikte bir plan yaptılar. Gatafan kabilesinin Beni Aşça kolunun liderlerinden olan Nuaym, Süheyl'in arkadaşıydı ve o sırada Mekke'deydi. Ona güvenebileceklerini düşündüler. O Kureyş'ten olmadığı için tarafsız ve objektif bir gözlemci ve tavsiyeci gibi görülebilirdi. Eğer Müslümanları Bedir'deki karşılaşmadan vazgeçirmeyi başarırsa ona 20 deve vereceklerini vaat ettiler. Nuaym bu teklifi kabul etti ve vahaya doğru yola çıktı. Orada Ebu Sufyan'ın Bedir'deki karşılaşma için çok büyük bir ordu kurduğu haberini yaydı. Her toplulukla ayrı ayrı konuştu. Ensara, muhacirlere, Yahudilere ve münafıklara tehlikenin geldiğini söyledi ve haberini şöyle bir tavsiyeyle noktaladı. Burada kalın, onlara karşı çıkmayın. ''Hiçbirinizin sağ olarak geri dönebileceğinizi zannetmem.'' Yahudiler ve münafıklar Mekkelilerin ordu hazırlamasına sevindiler. Ve bu haberlerin Medine'de daha da yayılmasını sağladılar. Nuaym, Müslümanlar üzerinde de etkili olmuştu. Çoğu Bedir'e gitmenin akıl kârı olmadığını düşünüyordu. Müslümanların bu tutumunu peygamber de haber aldı ve kendisiyle birlikte kimsenin gelmeyeceğinden endişe etmeye başladı. Fakat Ebu Bekir ve Ömer her ne olursa olsun... Kureyş'e verdiği sözden dönmemesi için onu uyardılar. Allah dinini destekler, dediler. Ve Allah Resulüne güç verir. Bunun üzerine Peygamber, tek başıma bile olsa gideceğim, dedi. Bu bir iki kelime, Nuaym'ın develerinden olmasına ve tam başaracağını sandığı anda tüm çabalarının boşa gitmesine neden oldu. Fakat Nuaym, görevinin yanlış olduğunu fark etmişti. Medine'de kendi deneyimlerinin ve etkisinin ötesinde bir şeylerin yürürlükte olduğunu anlamış ve İslam'ın ilk tohumlarını kalbine yerleştirmişti. Peygamber önceden kararlaştırdığı şekilde 500 deve ve sürücüsüyle onda atlı adamını yanına alarak yola çıktı. Çoğu Bedir panayırında satmak üzere yanlarına ticari eşya almışlardı. O sırada Ebu Sufyan Kureyşlere şöyle diyordu. Bir iki günü yolda geçirelim sonra geri dönelim. Eğer Muhammed ortaya çıkmazsa, bizim yola çıktığımızı ve tekrar geri döndüğümüzü duyacaktır. O sözünde durmamış ve sözünden dönme suçu ona ait olacaktır. Fakat Ebu Sufyan'ın ümitlerinin tersine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları gelmişler ve Bedir Panayır'ında sekiz gün kalmışlardı. Panayır'a katılan Araplarsa Kureyş'in sözünden döndüğü ve Peygamber'in sözünde durduğu haberini tüm Arabistan'a yaymışlardı. Müslümanların iyi şöhretinin arttığı ve kendilerinin Arapların gözünden düştüğü haberi Mekke'ye ulaştığında Safvan ve diğerleri Bedir'de ikinci bir karşılaşma için söz verdiği için Ebu Sufyan'ı azarladılar. Fakat bu başarısızlık onların bu yeni dini ve taraftarlarını ortadan kaldırmak için planladıkları büyük savaş hazırlıklarını engellemedi.